yani bir İslam vakarı, bir İslam şahsiyeti, bir İslam kimliği vaz edebilmek. El emin olabilmek, es sadık olabilmek. Bir bas bir tebliğ. Tebliğ nasıl olur? Siz en hayırlı bir ümmesiniz. Marufu emreden, mümkerden nehy buyuruyor. Demek ki bilhassa bu zamanda o hale gelebilmek. Yani marufu Allah'ın emirlerini emredebilmek, nehyiler, yasaklarına vazgeçebilmek. Tabi bunun da tatbikatı Kalbi hayatımızla ilgili. Yani ne kadar kendimizi imar etmişsek, inşa etmişsek, tebliğimiz o kadar güçlü olabilir. Bu nereden başlayacak? Yavrularımızdan başlayacak. Evlatların, onlar Allah'ın emanetleri. Anne babaya emanet olarak veriliyor onlar. Anne baba onun kaderini, rengini, şeklini, biçimini çizmiyor. Anne baba bir vasıta, emanet evlatlar. İslam fıtratı üzerine cenabak veriyor onu anne babanı hayırla doldurması lazım. Kendisine sadakayı cariye haline getirmesi lazım. Allah korun, bunu yapamazsa şeyi cariye haline geliyor. Onları öyle bir yetiştirecek ki kıyamet günü onlar peygamber efendimizden diploma alacaklar. Diploma aldıkları yeri iyi bilecekler. Yanlış sokaklarda uçurumun kenarlarına gezdirilmeyecekler. Yine ayet-i e de sizi hayırlı hayır ha Vasat bir ümmet olarak yarattık ki sizler yerinde Allah'ın şahitlersiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bir mümini Allah'ın şahidi olmasını istiyor. Bir İslam kimliğiyle yaşamasını istiyor. Temsil etmesi, bir, bir Müslüman kimliği sergilemesi istiyor. Ondan sonra kıyamet günü de Peygamberse şahit olsun buyuruyor. Yani demek ki peygamberimizden bir vize almamız lazım, bir diploma almamız lazım. Onun şefaatine nail olacak şekilde onun bir bedelini vermemiz lazım. Onun için anne babaların en büyük mirası ve kendisinin selameti yavrularını Allah yolunda yetiştirmesidir. Onlar bir Kur'an terbiyesini mi? Peygamber Efendimiz'i tanıtmasıdır. Annesinden babasından daha ziyade Peygamber Efendimiz'i sevmesi lazım. Bulunduğumuz bu toprak bu vatan da onlara emanet. Dini korumamız için ırzı namusu korumamız için vatana ihtiyaç var. Vatan varsa din ırz namusu korunur. Hicrette sahibi Mekke'den Medine'ye hicret etti, selamet bulmak için, dinlerini yaşamak için, ızlarına, namuslarını, mallarını hepsini muhafaza için. Orada bir vatan kuruldu. Yani Medine vatanı kuruldu. Medine'de, Medine'de İslam inkişaf etti. Onun için yavruları bu ruhi alemde yetiştirmemiz zaruri. Yani tebliğinin evlatlarımızdan başlaması lazım. Diğer bir hususiyet feraset fetanet peygamberler en akıllı peygamber efendimize birisi gelip birisini metetti zaman keyfi aklıhu buyuruyordu. Aklı nasıl buyuruyordu? Aklı kalbine mi bağlı, nefsine mi bağlı? Keyfi aklıhu buyururdu. Onun için bir mümin akıllı olması lazım. En mühim akıl istikbali düşünmesi lazım. Bu aklı baki alem için çalıştırması lazım. Bu alemin sonu mezarda bitiyor. Mezadan öteye geçmiyor bu dünya hayatı Ne varsa da burada kalacak. Gömelayan fu malun velabinoyna. Gerek kendimizi, gerek evlatlarımızı, gerek toplumu, gerek çevremizi bu şekilde bir Allah rızasını tahsil etmekle endekslememiz, bu şuuru kendimize ve çevremize yüklememiz lazım. Tebliğat yaparken de bu muhim. O tebliğde de ruha gidecek bir damar bulmak lazım. Kalplerin yumuşatılması lazım başta. Geramak Firavun'a bile giderken Musa Aleyhisselam için leyyil insan kullan buyuruyor. Suyun akışı gibi bir yumuşak bir lisan İsmet peygamberlerin bir vasfı. Masumluk, temizlik. E bir mümin de iman güçlenirse, Allah lafzı kalbe inerse, Allah diyen bir kalpten nasıl yanlış bir kelime çıkabilir? Nasıl yanlış bir söz söyler? bir rahmet diliyle mi konuşur eğer kalp Allah diyorsa yoksa bir akremin bir yılanın diliyle mi konuşur en mühim zor eğitim insanın eğitimi Cenab-ı Hak o zor eğitim için kat efla men buyuru buyuruyor iç alemine temizleyen felaha erdi buyuruluyor insanın farik vasfı iç alemin temizlenmesi buna da model olarak sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o kalbi hayatında, 23 sene Kur'an Allah Resulü'nün hayatında tefsir edildi. Muhakkak en alt kademeden, en üst kademeye kadar bütün beşeriyetin geçeceği bütün vakalar, hadisat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başından geçti. Çok zengin oldu. Büyük ganimetler geldi. Tavrı nasıl oldu? Çok fakir oldu. Tavrı nasıl oldu? Kumandan oldu. Tavrı nasıldı? Aile ocağının başkanıydı. Tavrı nasıldı? İmamdı. Tavrı Tavrı nasıldı? Şefkati nasıldı? Merhameti nasıldı? Hadis-i sabrı nasıldı? Şükür hali ne şekil şükür hali? Gece hayatı nasıldı? Gecesini nasıl geçirirdi Allah Resulü? Gündüzü nasıldı? Cenab-ı Hak üsviyasene olduğunu biliyorum. Kimler bu üsviyaseneye dahil? Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki kalp Allah'a yaklaşacak. Peygamber Efendimiz model alabilmek için kalp Allah'a yaklaşacak. Allah'a kavuşmayı umanlar ait i kerimede. Yani Allah'a kavuşmayı o vuslata yaklaşabilenler. Bu da fedakarlık istiyor. İkincisi faniliğinin içine bulunanlar. Ahirete yaklaşmayan umanlar. Faniliği unutmayanlar. Her şeyin fani olduğunu. Esas kazanacak Allah rızası olduğunu. Yerin göğün hazinelerinin Allah'a ait olduğunu. Allah saadeti verir. Dünyada da ahirette de. En mühim saadet, sarayda da yaşasan samanda da yaşayan kalbin Cenab-ı beraber oldurur. Allah anıldığı zaman vecilet kulübün kalp aleminin bitirdiğini. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanın artması. Teslimiyetin artması. Namazın hakkıyla kılması. Çünkü namaz bir vuslat. Bir mülakat. Bir de Allah'ın verdiği nimetleri mülk Allah'a ayet Allah yoluna infak edebilmek. Yani bu şekilde bir faniliğin içinde bir yaşayabilme, hepsinin Cenab-ı Hakk'a ya yaklaşmayı bir malzeme halinde olabilmesi ve çok çok Cenab-ı Hakk'ı zikretmek. Kul Ya Rabbi derken bir çelme takamaz, bir yanlış yapamaz, bir haksızlık yapamaz. Konuşurken düşünerek konuşur. Düşünmeden konuştuğu zaman o sözü geriye almak mümkün değil. Geriye almaya çalışsa bile bir çatlak kalır orada. Bir kırıklık kalır orada. Öfke anında konuşmaması. Kalp Ya Rabbi derse bir rehber olmuş oluyor kalp. Bunlar için cenabı ı Üsviya vardır buyuruyor. El-Yem-i Ekmel ayetinde, veda hacında dinin kemale erdiğine. Hatta bu ayet indiği zaman Ebbekir radıyallahu an ağlamaya başladı. Hatta sahibi Hz. Ebeker Efendimiz'e baktı niye ağlıyor bu zat dedi. Efendimiz bu ayet indi. El-Yümey dinin tamamlandığı ayet. Artık Allah Resulü'nün ömrü bu fani alemde son buldu dedi. Din tamamlandı. vazifesi bitti. Ve bekir Efendimiz ağlamaya başladı. Ve Ebu Hureyre rivayet ediyor hadiseyi. Oradaki Efendimiz buyuruyor bu ayet indikten sonra. Cibril diyor bana diyor Allah'a u Teala şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam zatım için seçtiğim bir dindir. En yüce bir dindir bu İslam ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Yani bu dini yaşayanlara cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Efendimiz'in sonra sevgili, Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe bu iki hasret ile ikram ediniz Allah'ın kullarını, Allah mahlukatını. Yani cömertlik ve güzel ahlakla ikram ediniz. Cenab-ı Hak inşallah bu hadis-i şerifin şumluğuna şu da girebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bu ayet kelimeleri tecellisinden eee hisseler ihsanle evlesin.